Göz Recai. Edebiyatta ve sinemada polisiye. Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havisi Merhaba, Cingöz Recai programına hoş geldiniz. Ben Irmak. Ben Özgür. Bu güzel bahar günü için çok güzel bir konu seçtik. Neşemizi arttıracak bir konu öldürme sanatı. Katiller ve dedektif romanında cinayetler, cinayetin bir sanat olup olmadığı bu gibi şeylerden konuşacağız bugün. Hmm. Ee, Evet, biraz e, sinir bozucu gibi gözükse de aslında dedektif romanının temelini oluşturan bir şey, e, değil mi Özgür cinayet? Evet, evet, kesinlikle. Hani bundan önceki bölümlerde hep işte dedektifin yazın için, e, dedektif yazın için, dedektif figürünün aslında bunun merkezinde olduğundan bahsettik ama aynı zamanda tabii ki bir o kadar önemli olan da bu bir cinayetin olması ve bu cinayetin e, dedektif tarafından bir şekilde çözülmesi. Ee, bu konuyu araştırırken karşımıza çıkan önemli metinlerden biri de Raymond Chandler'ın öldürme sanatı üzerine yazdığı bir makale vardı ve orada aslında şunu belirtiyor Chandler ee, Hemingway iyi yazar sadece ölümle yarışır diyor ancak Chandler'a göre iyi bir dedektif yazarı sadece henüz gizemi çözülmemiş ölü bedenlerle değil içinde yaşam olan bütün canlılarla yarışıyor bu bağlamda şunu da belirtiyor Chandler en başından beri dedektif yazını bir cinayetin arkasındaki sırrı çözmek üzerine kurulu. Tabii bu zaman içinde bazı değişiklikler gösteriyor. Örneğin eski örneklerde dedektif e, cinayet mahalline bir at arabasıyla gelirken artık son zamanlarda son model arabalarıyla ve sirenler çalarken geliyor. Evet hani teknoloji dedektif figürünü değiştiriyor ama biz okurlar hala bu romanlarda ya da hikayelerde ya da filmlerde tek bir şeye odaklanıyoruz. O da bir cinayet evet. yani ölüm evet. ve bu ölümü işte hani bu cinayetin katili kim? Ee, ve e, bu katilin bulunması süreci evet zaten Raymond Chandler e, aynı eserinde ki Raymond Chandler biliyorsunuz Amerikan katı pişmiş ya da hardboiled e, dedektiflik e, romanının öncülerinden e, aynı makalesinde e, cinayet yani dedek, senin dediğin gibi dedektiflik romanı cinayetle ilgili ve bu yüzden aslında neşelendirici hiçbir yanı yok evet, evet. o yüzden de bir kaçış edebiyatı aslında olamaz çünkü neşeli bir e, içeriği yok diyor <Gülüyor> ve e, aynı zamanda... ...cinayet bireyin... ...ve bu yüzden insanlığın asibiyetidir... ...ve sosyolojik sonuçları vardır... ...diyor. E, ve... E, ...Cender'a göre... ...ki Chandler aslında bu İngiltere'nin... E, ...altın çağı... ...dedektiflik romanlarını eleştiriyor... ...ve diyor ki... ...eğer gizem içeren bir roman... ...yani dedektiflik romanı ya da polisiye yazını... ...gerçekçi olacaksa... ...ki çoğu zaman değil diyor... E, Yazar bir şekilde kendini ayrıştırmalı yazından yoksa ancak bir psikopat yazıp okumak isteyebilir bu romanları diyor. Ve cinayet romanının kendi işiyle meşgul olma, kendi sorunlarını çözme ve sorularını cevaplama gibi depresif bir yanı da var diyor. Ve şöyle diyor bu altın çağda yazan işte özellikle İngiliz romancılar gerçek bir cinayet senaryosu oluşturmuyorlar ve hayatı yaşandığı gibi ele almıyorlar diyor. Manasız ipuçlarının toplanması olmamalı polisiye diyor. Mesela çok komik bir e, örnek vermiş. Diyor ki ben şimdi 47. sayfaya geri dönüp ikinci Bahçıvanın çay saatinde Begonya'yı iki bakmak zorunda kalmamalıyım <gülüyor> diyor. Tamamen bir böyle İngiliz e, hissiyatıyla yazılmış o romanları tabi gösteriyor. Ve tabii ki e, Chandler burada kendi e, Roman türünü yani bu katı dedektiflerin olduğu, sert dedektiflerin olduğu hard hardboil türü e, öne çıkarmak için aslında bunu yazıyor. Hı hı. E, bir de Amerikalı şair Oden e, var, ünlü şair. Ve o da şöyle diyor, katil e, dedektiflik, o da bir dedektiflik romanı e, hayranı olduğunu belirtiyor. Ve yazdığı e, yazısında katilin incelenmesine ilgi duymamızın sebebi... Masum çoğunluğun suçlu birini gözlemlemesinden gelen bir şey aslında diyor ve cinayet tüm suçlar içinde en benzersiz olanı çünkü zarar verdiği tarafı yok ediyor ve toplum kurbanın yerine geçerek ya öç alıyor ya da af bahşediyor yani toplumun doğrudan çıkarı olan tek suç diyor ee, ve da aslında Chandra eleştiriyor ve diyor ki e, Chandler aslında dedektiflik hikayeleri yazmıyor, suç dünyası ile ilgili ciddi incelemeler yapıyor. Halbuki bir bir dedektiflik romanında olması gereken bazı özellikler vardır diyor ki biz bunları geçen haftalarda konuşmuştuk belli başlı e, biçimleri veyahut da dedektiflik romanında olması gereken diye düşünülen şeyleri konuşmuştuk. Ve Odin aynı zamanda şunu diyor cinayet negatif bir yaratıdır ve her katil mutlak güç sahibi olmak isteyen bir çeşit asidir. Katilin hastalığı acı çekmeye yanaşmamasıdır. Yazarın problemi katilin şeytani kibrini diğer karakterlerden ve okuyucudan saklamasında yatar. Çünkü ee, çünkü eğer bu kibre sahipse herhangi bir insan her dediğinde ve her söylediğinde bunun ortaya çıkması gerekir. İyi bir dedektiflik hikayesinin ölçütü katilin kimliği açıklandığında okuyucunun şaşırması ama aynı zamanda katil hakkında önceden söylenen her şeyin katil oluşuyla da tutarlı olmasıdır diyor ki bu gerçekten e, bu altın çağı İngiliz romanlarında mesela görüyoruz en sonda katil açıklanır ve hiç tahmin etmediğim biri olur genelde ama gerçekten de tüm söylenenler tutarlıdır ve onun da katil olabileceğini düşünürüz ve odan ekliyor katilin de sonu 3 alternatif şekilde gelebilir ya infaz edilir ya intihar eder ya da delirir diyor evet bu noktada da aslında hani Chandler İngiliz e, dedektif romancıları eleştiriyor ama tabii ki e, bu janrın yani bu akımın öncülerinden olan İngiliz romancıları üzerine çalışan Profesör Doktor Zeynep Ergun'un kitabı bizim için başucu <gülüyor> kitabı gibi o da bu katiller üzerine e, bir bölümü var e, yine Profesör Doktor Zeynep Ergun'un kardeşimin bekçisi adlı kitabında e, Dedektif romanıyla psikanaliz arasındaki ilişkiye değiniyor ve bu bağlamda da Leopold Berlak'ın 1945'te yazdığı Dedektif Öykülerinin Psikolojisi ve İlgili Sorunlar Üzerine isimli eserine yer veriyor. Ve şöyle belirtiyor kısaca okumam gerekirse. Doktor Berlak dedektif öykülerinin içeriği hakkında suçlu ve saldırgan davranışlar it dürtüsünün ingeser doyumuna izin verir der. Başka bir deyişle okur önce suçluyla özdeşleşme fırsatını bulur. Öykü gerçeklikten yeterince uzak olduğu için üstelik süperego kısa zamanda çözümün ve cezanın suçu iz, e, izleyeceğini bildiğinden ve doyuma ulaştığından bu tehlikesizce yapılabilir diyor. Yani burada aslında Zeynep Ergun'un ön plana çıkarmak istediği nokta okurun suçluyla özdeşleşmesi ve böylece it dürtüsünün bir şekilde doyuma ulaşması. Yani bizim e, dedektif romanını okurken iki e, figürle birden özdeşleştiğimizi ileri sürüyor. Önce bir suçluyla özdeşleşiyoruz. Bu bizim id dürtümüzü e, tatmin ediyor. Ama aynı zamanda da bunu öyle bir rahatlıkla yapıyoruz ki çünkü eninde sonunda biliyoruz dedektif bu e, suçluyu yakalayacak. Yani e, eninde sonunda suçlunun cezasıyla buluşacağını biliyoruz ve bunlar rahatsız olmuyoruz. Böylece süp süperego bir şekilde id'i de denetim altına almış oluyor. Bu noktadaki hani bu iki türlü özdeşleşmede Bizim neden bu kadar fazla katilleri ve hani ölümle ilgili bu tür dedektif yazınlarını düşkün olduğumuzun da belki bir açıklaması. Evet kesinlikle. Bir yandan da tabii şöyle bir şeyden de bahsetmek gerekir. Bu katiller de aslında dedektifler kadar zeki ve hı hı. bunların işte kullandığı şık ve yani şık metodlar kullanıyorlar kendilerini saklıyorlar bir şekilde tüm hikaye boyunca fark edilmiyorlar ee, okuyucuyu kandırıyorlar herkesi kandırıyorlar ve yalnızca ve yalnızca dedektif tarafından yakalanabiliyor katil ee, bir e, bu senin demin bahsettiğin hani özdeşleşmeden aldığımız bir keyif yaşayam normal hayatta yaşayamayacağımız bir şeyden e, bir kurgu sayesinde yaşayıp e, onun yarattığı Katar ses fikri, evet. ki, e, genelde trajediler için söylenir bu Aristonun dediği e, fazla duyguların e, atılması ve bir normal düzene ulaşması e, insan insan ruhunun ve aynı zamanda toplumsal e, düzenin e, yerli yerine oturması e, aslında hani dedektiflik romanının bir açıklaması bu niye sevdiğimizin diğer bir açıklaması da bulmaca teorisi yani evet. şöyle e, okuyucu romanları seviyor çünkü katili bulmak ee, ve o ipuçlarını birleştirip bir şekilde e, bunu anlamak istiyor. Ama neredeyse hiçbir zaman, bilmiyorum en azından benim için, neredeyse hiçbir zaman bir e, katili önceden, yani bu bahsettiğimiz dedektiflik romanlarında önceden çok yakalayamıyorum ben. E, ve belki de aslında dedektifin zekasını kullanmasını izlemekten hoşnut kalıyoruz. E, kendimiz çözemeyecek olsak bile e, diye de bir düşünce var bu dedektiflik romanlarını niye sevdiğimize dair istersen şimdi de biraz hani katil tipolojisine Hı -hı. bakalım yani katil nasıl genel olarak nasıl işleniyor bu katil tipolojisini incelediğimizde genelde cinayet sebebinin intikam ya da hırs olduğunu söyleyebiliriz Hı -hı. bazı durumlardaysa ciddi bir ruhsal bunalım geçirdiklerini görüyoruz bu katillerin hatta ruhsal dengesizlikleri ya da hastalıklar olduğunu da söyleyebiliyoruz ancak bu noktada önemli olan bu tür cinayetleri işleyen katillerin şeytani ve kurnaz bir zekaları olduğunu ya da üstün bir fiziksel güce sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Yalnız yine de bu noktalara sahip olmalarına rağmen bütün katillerin aslında çok normal göründüğü gerçeği de var. Yani hiçbir hı hı. zaman bir katil çok marjinal ya da katil olduğunu belirten fiziksel özelliklere ya da ruhsal özelliklere sahip olmuyor. Dışarıdan yani her hepimize benziyor hepimize aslında. Hepimize benziyor. Bu da e, hani hiç kimse bir katile benzemiyor ama elinde sonunda bu katil aramızdan çıkıyor. Demek hı hı. ki e, bu, nedenle, bu nedenle teorik olarak baktığımızda herhangi, herhangi bir kimse aslında potansiyel bir katil olarak görülebilir. Hı hı. Bu nedenle... E, Dediğim gibi hiçbir marjinal ya da ekstrem görünüşe sahip olmuyor katiller. Ancak bu katillerin çoğu zaman herkesten sakladıkları ayrı bir iç dünyaları ve karanlık tarafları da oluyor. Ya da bir geçmiş mesela. Evet. Belki de kendi kimliğini kullanmıyor. Hikayeye girdiği evet. noktada anlatı başladığında biz aslında onunla farklı bir insan olarak tanışmış oluyoruz. Hı -hı. Dedektif onun geçmişinden bir gizli çıkarıyor. Ya evet. da belki dedektif... Kurbanla katil arasında eskiye dayanan bir ilişkiyi çıkarıyor ki bu da gene kurbanı da tövmet altında bırakıyor. Evet. Çünkü kurbanla katilin de belli bir benzerliği var. İkisi de aslında toplumun çok da hem toplumun içine sinmiş ama bir yandan da hepimizden farklı yönleri var. Mesela kurban öldüğünde eğer 8-10 tane şüpheli çıkıyorsa demek ki çok sevilen bir insan değildi. Evet. Aynı şekilde katil de tabii ki de toplumsal düzenin dışında bir yeri temsil ediyor. Bu yüzden hani katil ve kurban arasında da bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Evet tabii ki bu benzerlikte hani aynı zamanda da ikisinin arasında bir ilişki var ki eninde sonunda evet. e, katil birini öldürüyor. Hani buradan da aslında bu söylediğin ilişkiye varılabilir. İstersen bir şarkı verelim. Ee, evet e, şimdi bu 77 albümünden Talking Heads'in e, Psycho Killer tam da konumuza uygun Psikopat Katil isimli şarkısı gelecek. and straight. Evet Açık Radyo 94.9'da Cingöz Recai programındasınız. Ee, polisiye edebiyat türünde öldürme sanatından bahsediyorduk <gülüyor> ve Talking Heads'in 1977 albümünden e, Killer Psikopat Katil e, isimli şarkıyı dinledik. Konuya uygun bir şarkı olarak. Evet. Um, şarkıdan önce katil tipolojisinden bahsediyorduk. Yani e, katillerin belli özellikleri var. Hatta katilin kurbanla bir yakınlığı var. E, bir benzerliği var. Bundan bahsediyorduk. E, bir genelde özellikle bu edeb e, dedektif edebiyatının altın çağ romanlarında e, şüpheli olan isimler ve katil olan isimler genelde mesela doktorlar olur. Çünkü doktorların tabii ki e, işte insan vücudu, zehirleme, ve türlü türlü hani diğer e, normal insanların sahip olmadığı bilgilere sahip olduğunu e, düşünürüz. E, ve bir yandan da e, başka bir mesela e, katil türü e, sigortadan para almak için e, cinayet işleyen ki bu da e, özellikle film noir film, film noirın en önemli örneklerinden biri Double Indemnity filminde e, görüyorduk ee, Birinin ölümüyle ondan bir çıkar yani parasal bir çıkar sağlayacak bir katil ki e, postacı kapıyı iki kere çalar e, hem romanı hem filmi. E, bu tabi bunlar aslında yeni bir hayat ve dünya anlayışını da gösteriyor. Yani e, katillerin işte para hırsı ve hayatın artık tamamen sadece e, parasal e, bir hırsı. E, Belki de bir meta haline gelmiş olması, işte sigorta'nın hani e, bu şekilde algılanmasını e, gösteriyor. Bu e, katillerin e, tipolojilerinden e, belki de bir yere daha çıkabiliriz. O da hani e, cinayet türleri. Genelde mesela Agatha Christie e, hikayelerinde işte cinayet, intihar, kaza oyunu olur. Kaza ya da intihar gibi görünen şeyler cinayete dönüşür e, veya da e, hikayenin ilerleyen kısmında bir cinayet daha gerçekleşir ki o da aslında genelde suçlunun kendi izini kapamak için yaptığı ya e, belki kendisini ölü göstermek için işlediği hani suç e, şüpheler üzerinden çekesin diye ya da e, ikinci bir kişiyi daha öldürmesi gerektiği çünkü o kişinin de ipuçlarını e, yakalamış olduğu için e, işlenen bir cinayettir e, aslında e, bu Dedektiflik romanın ilk başından beri hep e, belli başlı geçen hafta da konuştuğumuz gibi biçimleri takip etti yazarlar ve e, okuyucusu da arttıkça bir beklenti arttı okuyucuda e, en hep en beklenmedik kişinin katil olması beklentisi ve bu da bir şekilde aslında dedektiflik romanı yazarını köşeye sıkıştırdı çünkü artık her türlü e, suçluya yani kim yaptı sorusunun cevabı herkes artık e, o cevabı e, yani o cevabın e, vermiş oldu işte e, hatta ve hatta işte tek bir kişi değil bütün şüpheliler yaptı. Hatta i̇şte, bazen dedektifin kendisi suçlu Suçlu, suçlu. yaptı anlatıcı yaptı. Evet. Bu gibi her türlü şeyi denemiş oldu e, yazarlar ve e, belki de bu sayede dedektiflik romanı kendisi o çıktığı çıkmazdan çıkıp farklı farklı varyasyonlar işte e, casusluk romanı ya da daha farklı konulara değinmeye başladı e, toplumsal konulara değinmeye başladı bir e, krevinde geçen e, kapalı kapalı ardında işlenen bir cinayetten çıkıp toplumsal içeriği olan bir hale geldi belki de e, burada tabi ki e, cinayet sanatından bahsederken bahsetmemiz gereken bir şey de e, hatta demin de dedik niye biz zevk alıyoruz bunu okumaktan işte farklı farklı fikirler var bu bizim duygularımızı arındırıyor normalde yaşayamayacaklarımızı yaşıyoruz bir yandan da Thomas de Quince'nin 1827'de yazdığı bir güzel sanat dalı olarak cinayet isimli bir makalesi var çok e, meşhur bir makale ve orada e, hani suçlu yakalanıp adalet yerini bulunca e, ya da, yani sosyal düzen sağlanınca durup e, suçun icrasındaki incelikleri takdir edebilmemiz gerekir e, diyor. Daküincy ee, ki bunun e, günümüzde örneklerini görebiliriz ama ben bu hani kusursuz cinayet ya da cinayetin güzel bir şey olarak yansıtılması hiç kokun Rope filminde e, ip filminde işte iki arkadaş bir kusursuz cinayet işlemek ister ve bunu da mantıksal bir şekilde açıklarlar e, niye bu cinayeti kusursuz olduğunu ve yakalanmamaları gerektiğini e, aynı şekilde Thomas Deküincy'nin yaptığı da bu ve e, aslında burada bize e, dönemin sanat anlayışıyla ilgili de bir şey söylüyor ve e, yani saf estetik güzellik aslında toplumun ahlaki normların dışındadır bu Kant'ın işte sanat ve güzellik anlayışından gelen e, böyle e, kendine yani sanat için sanat gibi belki de fakat işte Hitchcock'un da gösterdiği gibi Rob filminde bunun ne kadar aslında e, sorunlu bir düşünce olduğunu görebiliyoruz ki bir yandan da e, günümüzde de örnekleri var mesela bu seri katillerin Dexter var değil mi? Evet ve hani Dexter aslında senin daha önce bahsettiğin e, yani artık hani dedektif romanında artık katilin kim olduğunu düşünmeye çalışan okuyucu için çok e, enteresan bir çözüm yolu sunuyor. Çünkü biz zaten bütün diziyi ya da aslında Jeff Lindsay'nin e, Darkly Dreaming Dexter yani Karanlık Hayaller Kuran Dexter romanından uyarlanan bu dizinin ee, anlatıcısı katilin ta kendisi ve biz zaten hani bu dizide en baştan katilin kendisiyle özdeşleşiyoruz. Katili bulmamıza gerek yok çünkü katil zaten bizim e, anlatıcımız. İşte bu noktada Dexter aslında bu, bütün bu bahsettiği noktalar açısından önemli bir örnek. Çünkü ana karakterimiz bir seri katil Dexter Morgan ve Miami polis departmanında çalışıyor. Ancak hani daha önce yine bahsettiğimiz özelliklere sahip dış görünüşüne baktığımızda tipik bir iyi adam, bir centilmen, akıllı, saygı duyulan ve sıradan bir sosyal hayatı olan biri. Ancak tabii Dexter'ın herkesten sakladığı başka bir yüzü daha var. O da aslında 4 yaşında öksüz kalıyor ve gözlerinin önünde annesi öldürülüyor ve bir katil tarafından öldürülüyor. Bu noktada Dexter Miami Polis Departmanı'nda çalışan Harry Morgan tarafından evlat ediniliyor ve Harry yani onun manevi babası da Dexter'ın öldürmeye ve ölüme olan bu yakınlığını fark ediyor. Annesinin e, öldür öldürülmesine şahit olduğu için. Ve onun bunu daha yapıcı bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor. Böylece Dexter bir e, kendi kendine bir Harry Codes yani Harry kodları geliştiriyor. Bu Harry kodlarına göre de e, e, Dexter sadece gerçekten hak edenleri öldürüyor. E, bu noktada onun istediği cinayetlerin etik bir yönü de var yani işlediği cinayetlerin biz biliyoruz ki bu elimizdeki seri katil sadece katilleri öldürüyor yani o, o noktada enteresan bir ilişki de var ve kendince şöyle bir açıklama da yapıyor yani bu katilleri öldürmesinin sebebi adalet sisteminin çarpıklıklarını dengelemek bunu da adaletin elinden kaçmış hapse düşememiş katilleri öldürerek yapıyor ama burada önemli olan yani bu dizide önemli olan ya da bu eserde önemli olan Dexter'ın iki yüzü var ve bu iki yüzü arasında kurmaya çalıştığı denge. Bir tanesi herkese gösterdiği bu iyi e, insan, erdemli insan, sosyal sorumlulukları olan insan. Ama aslında bu tamamen tiyatral bir şey, tamamen bir rol. Çünkü duygu ve hissetmekten yoksun biri dört yaşında başına gelen korkunç travma yüzünden. Bir de öldürmeye duyduğu sonsuz bir arzu var ve bunu da sürekli kontrol altına almaya çalışıyor. Bu noktada hani e, Sherlock Holmes'te de enteresan öyle bir arzu var yani bazı hikayelerinde evde duruyor ve sıkılıyor. Yeter artık bir cinayet işlensin ve Hı -hı. ben de artık bir işe yarayayım diyor. İşte yani, suçlu ve dedektifin de aslında benzerliği. Evet. Burada. Cinayet ikisini de içine yarıyor aslında. Aynen kesinlikle öyle. Hani Dexter'da bu daha da ortaya çıkıyor çünkü onun böyle bir arzusu var. Ee, ve ama en önemlisi tabii ki bizim Dexter'la özleşmemizin Sebebi Dexter sadece hak edenleri öldürüyor. Onun işlediği cinayetler diğer seri katillerin işlediği cinayetlerden farklı. İşte o dediğim gibi o seri katilleri öldüren bir seri katil. İşte her ne kadar Dexter hissetmekten ve duygusallıktan uzak bir karakter gibi görünse de aslında hani sosyal hayatta bunun tam tersi ve hani bu dizinin diğer sezonlarında artık bazen hissettiğini de görüyoruz. Ee, mesela enteresan bir yönü daha var Dexter'ın. Herkes Miami polis departmanında sıcaktan terlerken o kesinlikle terlemiyor. Yani hmm. vücudunun tepkilerini de kontrol altında tutuyor. Sürekli kendini kontrol altına alan bir, bir e, seri katil. Ve hani en önemli özelliği de diğer seri katillerden ayıran. Zaten seri katil olduğunu en baştan bize söylüyor. Yani biz onun katil olduğunu biliyoruz. Evet dedektiflik romanının hani geldiği nokta artık herkes kim evet. yaptığının e, kim yaptı sorusu herkes olabildi. Ve artık yepyeni bir noktaya gelindi. Katilin gözünden e, izliyoruz. İzliyoruz ve hatta hani buna ortak da oluyoruz. Evet, ortak oluyoruz. E, programımızın sonuna geldik. Evet. cingözrecai.tumblr.com www.tumblr.com e, dan takip edebilirsiniz. Twitter adresimiz Dracula İstanbul Twitter. Ee, Geçen dönem sunduğumuz programdan Twitter'daki evet. izleyicilerimizle devam ediyoruz. Ama <gülüyor> dediğimiz gibi blogumuzdan yorumlarımızı yollayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.